içiniz program bir tekrar yayındır Kur'an kavramları hazalayan ve sunan Ahmet Kalkan Vessalatu ve selamu ala Rasulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün son günlerde yaşanan olaylar vesilesiyle etrafının mübarek kılındığı Mescid-i Aksa ve cihatla alakalı hususları Kur'an kavramı mahiyetinde değerlendirecek ve Filistin'imizin nasıl kurtulacağı, nasıl kurtulabileceği, bu vesileyle bizim nasıl kurtulacağımız konularını Gündeme getirmeye çalışacağım. Evet, Filistin'i ve İslam topraklarını kurtarma çabası, gayreti, düşüncesi bizim kendimizin kurtuluş arzusunda bulunduğumuzun bir yansıması olacaktır. Filistin topraklarının Müslümanlar için önemi cidden büyüktür. O topraklar Kur'an'ın ifadesiyle mukaddestir. Bu kutsallık hem Hristiyan hem Yahudi ve hem de bizim için Müslümanlar için geçerlidir Maide suresi 21 İsra suresi 1. ayette Vurgulandığı gibi O topraklar yeryüzü hakimiyetinin Tarih boyunca Bir sembolü gibi kabul edilmiş Filistin'e Mescid-i Aksa'ya sahip olan ülkeler ve Zihniyetler Hem psikolojik moral hem de Siyasal güç yönüyle Rakiplerinden daima Öne geçmişlerdir Tarih boyunca bu böyledir Onun için Hazreti Ömer'in Filistin'in Kudüs'ün fethinden 20. yüzyılın ilk yarılarına kadar Müslümanların o topraklarda hakimiyeti izzetlerinin dünyada zelil durumda olmadıklarının bir göstergesi olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ilk Müslümanlar Mescid-i Aksa'yı vahiy gereği ilk kıble olarak seçmişlerdi. Oraya yönelerek Rablerine kulluklarını yerine getirdiler ilk önce. Biz de ilk önce oraya yönelmeli, sonra Kabe'ye teveccüh etmeliyiz. Tefekkür ve görev bilinciyle. Hem namazdaki kıyamı, hem de namaz gibi kıyamı, ibadet olan kıyamı kıbleler tayin edecek. Biz de kıblelerimize doğru yönelecek, yüzümüzü aksa ve haram mescitlerine çevirecek ve oralara doğru Allahu Ekber diyerek kıyama duracağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescidi Haram'dan veya diğer mescitlerden başka bir yerden değil de Mescidi Aksa'dan çıktı miraca. Mescidi Aksa'ya ayak basarak yükseldi göklere. Dünya Müslümanları olarak biz de namazlarımızın miraç olmasını arzu ediyorsak Yahudilerin ayakları altında kirlenen o güzelim topraklarda Alçalmak değil de göklere ve yücelere doğru yükselmek istiyorsak Mescid-i Aksa'yı kaldıraç kabul etmeli, onu merdivenimizin ilk basamağı olarak değerlendirmeliyiz. Yeryüzünün halifesi, efendisi olabilmek için sadece Allah'a hakkıyla kul olunması, kulluk yapılması, her davranışı ibadet bilinciyle, ihsan anlayışıyla Yerine getirilmesi temel şarttır Kulluk Yani ibadet içinde Yönelinecek bir kıblenin Olması gerektiğinden Bu önce mescidi aksa Sonra mescidi Haram olmuştur Niçin önce mescidi aksa Çünkü Kur'an tabiriyle Orası arz-ı mukaddestir Maide suresi 21. ayette ifade edildiği gibi Oranın çevresi mübarek Kılınan bir yerdir İsra suresi birinci ayette ifade edildiği şekilde. Peygamberlerle bereketlenmiş, çeşitli hayırlarla ve tarihi zenginliklerle şereflenmiştir. Mescid-i Aksa, Kudüs ve çevresi. Doğunun ortası, Orta Doğu'nun kalbidir orası. Tarihi değeri, tüm büyük din mensupları tarafından kabul edilen bir gerçek olduğu gibi, günümüz açısından petrol yataklarına sahip olmasıyla da bu, etrafının mübarek kılınması kutsal bir arz olmasının bereketi rızıklandırılması yönüyle de önemlidir. Yarınki dünyanın enerji kaynağı büyük ihtimalle güneş olacaktır. Batı dünyası istisnaların dışında güneşe hasret bir dünyadır. Sadece manevi anlamda değil, ısı ve ışık kaynağı aynı zamanda yarınki enerji hammaddesi olan Güneş'e de hasrettir ve güneşten en fazla yararlanılabilecek topraklara da sahiptir Kudüs. Kim bilir bugün henüz farkına varamadığımız daha nice bereketlere de sahip olduğu yarınlarda ihtimal ki ortaya çıkabilecektir. Tarihte hilafet ve dünya hakimiyeti açısından önemi gibi günümüzde de oraya sahip olan dünyaya da egemen olduğunu göstermiş oluyor. Filistin'in bugünkü durumunu anlatmak için lügatlerdeki zulüm ve vahşetle ilgili bütün kelimeleri İsrail denen vampir için eksiksiz saymak, mazlumluk ve acınmayla ilgili de tüm sözcükleri Filistin için sıralamak gerekiyor. Olan bitenleri görüyoruz, görür gibi biliyoruz, takip ediyoruz. Dolayısıyla kimin zalim, kimin mazlum olduğunu, kimin ne hedefleri güttüğünü, kimin nasıl imdat çığlıkları attığını herhalde görmezlikten gelemeyiz. Evet, Filistin'in mazlumluğunu acınmasıyla ilgili bütün değerlendirmeleri ifade etmek ya da Filistinli kızın şiirindeki ağlatıcı tek kelimeyi seçmek gerekiyor. Arun aleyküm, utanın. Peki, utanılacak bu durumdan kurtulmak, orayı kurtarma gayretiyle kendimizi kurtarmak için ne yapılması gerekiyor? Evet, ne yapılması gerekiyor sorularını birkaç maddede cevaplamak herhalde uygun olur. Bir, Kudüsün kurtulması için çalışmak bütün Müslümanlara farzdır, farzi ayındır, şarttır. İslam'da cihadın farziyeti ve sebepleriyle ilgili hükümler bütün Müslümanlara görevlerini hatırlatacak kadar açık ve nettir. Evet, cihad Müslümanlara savaş açanlara. Bakara 190. Verdikleri sözü tutmayıp tekrar dinimize saldıranlara. Tevbe 12-13. Allah'a ve ahiret gününe inanmayarak Allah ve peygamberin haram kıldığı şeyleri haram kabul etmeyenlere. Tevbe 29. Yeryüzündeki fitneyi söküp atmak ve Allah'ın dinini hakim kılmak. Bakara 193. Enfal 39. Gayesi ile Meşru. Haç 39. Ve mecburi Bakara 216 bir görev kılınmıştır. Sizinle savaşanlarla Allah yolunda siz de savaşın buyrulur Bakara 190. ayette. O halde size karşı tecavüz edenlere siz de aynısıyla mukabele edin denilir Bakara 194. ayette. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Size ne oldu? İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirlerse tağut yani batıl davalar ve şeytan yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır. Nisa suresi, 75 ve 76. ayetler. Fitne tamamen yok oluncaya ve din de Allah için tatbik edilinceye kadar onlarla savaşın. Bakara suresi 193. Evet, cihatla alakalı görevimizi hatırlatan hususlarla ilgili nice ayetleri saymak mümkün. Özet olarak herhalde bu kadar cihadı, dolayısıyla bütün Müslümanların Kudüs'ün Filistin'in kurtulması için seferber olmaları, bütün imkanlarını kullanmalarının farz olduğunu ifade etmek, Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirmek zor olmasa gerektir. Evet, Filistin'in kurtulması için ne yapmak gerekiyor sorusunun ikinci cevabı da kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğunun ifadesi çerçevesinde olmalıdır. Dünya Müslümanlarının oradaki zulmü sanki kendi inançlarına, kendi kutsallarına, her şeyiyle kendilerine yapılmamış gibi duyarsızlık ve tavırsızlık ya da eksik hatta yanlış tavırlar içinde oldukları bir vakadır. Bazı Müslümanlar ciddi manada bir duyarsızlık, gaflet ve ihanet içinde olurken bazıları da sadece sıra kendilerine geleceği, kendi ülkelerine geleceği endişesini taşımaktadırlar. Sıranın kendimizde olmadığını ifade etmeyi yansıtan bu anlayışı ümmet bilinci içinde bir tekrar değerlendiriverelim. Onlar başkaları da biz sıramızı bekliyoruz. Sıra bize gelmedi. Biz kimiz? Onlar kim? Müslümanların sadece kardeş olduğunu, bütün dünya Müslümanlarının bir ümmet olarak tek bir millet olduğunu ifade eden Kur'an ve sünnet prensipleri içinde bir değerlendiri verelim. Dünyanın öbür ucunda bile olsa bir Müslümanın ayağına batan dikenden dünyanın diğer tarafındaki bir Müslüman aynı ızdırabı acıyı duymuyorsa gerçek anlamda Müslüman olma özelliğini kaybedeceğini müminlerin dertleriyle dertlenmeyenin peygamberimizin bizden değildir diyerek onu dışladığını bir değerlendiri verelim. Müminlerin bir binanın tuğlası gibi olduklarını, müminlerin bir vücudun organları gibi olduklarını ifade eden nebevi ifadeleri, sözleri değerlendiri verelim. Onun için sanki oralardaki mücadele bize yapılan bir mücadele değilmiş. Bizim kardeşimize, bizim yakınımıza, bizim canımıza kastedilmiyormuş gibi değerlendirip Sıranın bize geleceği gibi ifadeler aslında gaflet özelliği değilse büyük bir cehalet veya kaba ifadesiyle büyük bir ihanet anlayışı da taşıyabilmektedir. Bunun yanında ciddi manada duyarsızlık, önem vermemek hatta yanlış ve aksi tavırlar içinde nice insanın bulunduğunu da belirtebiliriz. Bazılarına göre... Filistin'deki, Lübnan'daki olaylar, Arapların meselesi kabul edilerek neme lazımcı tavırsızlıklar, bazılarınca da uzlaşmacı ve dilenişçi yaklaşımlar söz konusu. Mücadelenin Allah için olmaması, sadece bir toprak savunması, kavmiyetçilik veya benzeri beşeri ideolojiler uğruna yapılması ve yardımında tağutlardan ve tağuti yöneticilerden beklenmesi ayrı bir problem. Dolayısıyla... Müslümanların kısmi duyarlılığını Müslümanları yöneten Amerika ve İsrail'e gizli veya açık dostlar, müttefikler şeklinde değerlendirebileceğimiz tağuti yöneticilerle alakalı çok ciddi bir makas olduğunu ifade edelim. Müslümanlar birey olarak ciddi manada oraya karşı bir eyleme geçmeleri mümkün olmadığından ancak yöneticileri vasıtasıyla bu isteklerini gündeme getirebileceklerinden İsrail'i oraya yerleştiren zihniyet önce tampon ülkeler olarak İsrail'in etrafını zarar vermeyecek güçlerden oluşturduğu gibi hem oralarda hem bütün Orta Doğu'da Müslümanların yönetiminde kendi dostlarını iş başına geçirdi ve devamlı kendi dostlarını iş başına geçirmek için düzenler, anlayışlar, zihniyetler, ideolojiler oluşturdu. Altyapısını tamamladı. O yüzden Müslümanların yönetimlerini, ideolojilerini, dünya görüşlerini değerlendirmeden Filistin meselelerine sahip çıkıp oraya karşı güçlerini birleştirmeleri hemen hemen mümkün gözükmemektedir. Evet yapılabilecek şeylerle alakalı üçüncü bir tespit. Tek çözümün cihat olduğu tespitidir. Zorbanın anlayacağı tek dil kaba kuvvettir. Hitler'in tecavüzlerine müttefikler 2. Dünya Savaşı'nda neyle karşı koydular? Bildiriler, kınamalar ve barış görüşmeleriyle mi yoksa savaşla mı? Şimdiki vahşet heli ve hesiz Hitler'in saldırılarından ne kadar farklı? Kendilerine toplu kıyım yapıldığını ileri süren insanlar başkalarına daha vahşi bir şekilde toplu kıyım yaparlarken kendi kazdıkları kuyuya da düşmüş olmalarının kendi tarihsel mazlum rolünü tümüyle yerle bir ettiklerinin farkında olmayabilirler. Ama Müslümanlar kaybedilen yerlerin cihatsız tekrar ele geçirilemeyeceğini bu kadar tarihsel tecrübe ve Kur'ani hakikatlere rağmen elbette İhmal edemezler. Filistin toprakları daha önce Müslümanların eline nasıl geçtiyse yine aynı şekilde geçecek. Fetihlerin sadece tarihte kalan nostaljik birer hatıra olmadığı dosta düşmana gösterilecektir. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Eğer onlar size karşı savaş açarlarsa derhal onları öldürün. Böyledir kafirlerin cezası. Buyurulur. Bakara suresi 191. ayette. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın sonra her defasında hiç çekinmeden ahitlerini bozan kimselerdir denilir. Enfal suresi 56. ayette. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Yahudilerle ilgili başka bir kavimden bahsetmediği kadar Hz. Musa'nın mücadele ettiği, uğraş verdiği insanlardan Başka peygamberlerin mücadelerini bahsetmediği kadar uzunca bahsetmesi o zihniyetteki insanların kıyamete kadar peygamberlerin çizgisinde gidecek sırat-ı müstakimdeki insanlara ve kendi halindeki insanlara vereceği zararlarla alakalı tedbir alınmasını içeren onların iç yüzlerini anlatıp Rabbimizin Rahman özelliğiyle yardım etmesinden dolayı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 Ölümden korkup dünyanın bütün zilletiyle ahirete tercih edilmesi kendilerinden çok az sayıdaki kitap ehli ya da kitapsızların elinde Müslümanların oyuncak olmasını sonuçlandırıyor. Uhrevi cezanın dünyevi avansı olarak. Evet sevgili dinleyiciler bunca zulüm kavmiyetçilik hizipçilik ve tefrikadan vazgeçmek için yeterli gelmiyorsa bunca zillet. Aziz olan Rabbe yönelip onur ve şerefi Allah'ın dininde aramayı sonuçlandırmıyorsa, bunca saldırı cihada sarılmayı gerektirmiyorsa, ahiret azabına da aday olunur. Aynı zamanda dünya zilletine de. Evet, o toprakların kurtulması için dördüncü bir çözüm, cihat sadece silahla savaş demek değildir. Müslüman her imkanıyla, Birey olarak her türlü kendisinde olan güçle Allah'ın imtihan olarak verdiği nimetlerle Allah yolunda Allah'ın düşmanlarına karşı cihad etmek zorundadır. Ekonomik savaş günümüzde silahlı savaştan daha az etkili değildir. Hele dünyayı gözlerinde çok büyüten, paraya, altına, mala tapan, İsrail zihniyetindeki insanların anlayacağı en önemli dil parayla onlara karşı savaş yapmaktır. Dini imanı para olan insanların anlayacağı mücadele de para cinsinden daha etkili olarak ortaya konulabilir. Kur'an'da cihatla ilgili hemen her ayette önce mallarınızla cihat edin ifadesi dikkat çekicidir. Evet Müslümanım diyenler çoğunlukla Yahudilere hizmet veren bankalardaki paralarını çekseler Bütün dünya ölçeğinde Orta Doğu'daki petrol üreten ülkeler petrolü ambargo fiyat ayarlaması gibi silah olarak kullansa Müslüman halklar İsrail ve onun sömürgesi Amerikan mallarına boykot uygulasa Bırakın İsrail denen yapay ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri bile dünkü Sovyetler Birliği gibi teslim bayrağını çekecektir. İmamın dediği gibi Müslümanlar birlik olup birer kova su dökse İsrail'i sel alıp götürür. Tüklüklerinde boğulur Müslümanların. Ama 1,5-2 milyara yakın olduğu ifade edilen Müslümanlar 7-8 milyonluk İsrail halkına cevap verememekte. Onların zillet içerisinde Müslümanları hakaretler altında inletmesine göz yumabilmektedirler. Biz elimizdeki imkanları kullanamazsak gücümüzün yetmediğini ifade etmemiz herhalde inandırıcı olmayacaktır. Örnek vereyim. Gazetelere yansıdığı şekliyle CIA'nin resmi istatistiklerine göre dünyada sigara içen insan sayısı 1 milyar 150 milyon Sigara içen Müslümanların sayısı ise 400 milyon En büyük sigara üreticisi Amerikalı şirket olan Philip Morris Bu da kazancının yüzde %12'sini İsrail'e gönderiyor Müslümanların çeşitli markalarla Piyasaya sunulan Philip Morris'e günlük Ciro'su 800 Milyon dolar Müslümanların ortalama günlük İsrail'e Kar katkısı 80 milyon dolar. Evet 9 milyon 600 bin dolar Müslüman parası her gün İsrail'e gitmiş oluyor. Evet her gün. Ve Türkiye yıllık 150 milyon kilogram sigara tüketimiyle Brezilya, Güney Kore ve Hindistan son Hindistan'dan sonra dördüncü sırada yer alıyor. Dünya Bankası'nın... 2000 yıllarında yaptığı sigara araştırmasının sonuçlarına göre sigara kullanımı son 10 yılda dünyada onda bir azalırken Türkiye'de ise tam %52,2 oranında arttı. Dünyada sigara kullanımı %4 azalırken son yıllarda Türkiye'deki sigara artışı Yarı yarıyı geçmiş durumda. Her kaka kola İsrail için bir kurşun, her McDonald's hamburgeri, bir tank mermisi, her Amerikan ve Yahudi firmalarının sattığı bir ürün bir Filistin çocuğunun ölümü demek. Ve herhangi Müslüman bir kaka kola içerken bir Amerikan veya İsrail malı ya da onlara yardım ettiği bilinen bir siyonist malını rahatlıkla alıp kullanırken sebep olduğu karşı tarafın karı ile bir Müslümana bir bomba yağmasına bilinçsiz de olsa katkı sağlamış o Müslümanlara yağan kurşun ve bombaların bir kısmını finansesini önemsemeyen malıyla cihad etme anlayışında olmayan Müslümanlar yapmış oluyor. Bankalara ve özel sigortalara para yatıran Müslüman farkında olmasa da İslam'a ve Müslümanlara savaşa katkıda bulunuyor. Çünkü banka ve özel sigortaların hemen hepsine yakını Yahudi finansına akan katkıda bulunan bir yapı sergiliyor. Tağut yolunda infakçı ve savaşçı oluyor Farkında olmasa da nice Müslüman parasını Allah için Müslümanlara Müslümanların mazlumlarına vermek için ayıramayan insan bilinçsizce alışveriş yaparken bankalarla işbirliği yaparken sigara ve kaka kolaya para ayırırken tağut yolunda kafir yolunda parasıyla savaş vermiş onların cephesinde yer almış oluyor. Kapitalistin de Siyonistin de dini imanı para ve madde olduğuna göre onlarla savaşın bir cephesi de sevgili dinleyiciler ekonomik olmalı. Ve Siyonizme hizmet edenlerin mallarını alarak kurumlarıyla çalışarak İsrail silahlarına kurşun taşıma ihanetini terk etmeliyiz. İnternet sitelerinden binlerce ses yükseliyor. İsrail'in ve İsrail'e yardım edenlerin mallarını protosto edelim diye ve nice listeler hazırlanıyor İsrail mallarının markaları gündeme geliyor ne kadar Müslüman bunları dikkate alıyor ve alışveriş yaptığı marketleri ve markaları hangi bilinçle tercih ediyor gerçekten anket yapılmaya değerdir ve uzunca marka ve mağaza listeleri sıralanıyor bu ambargo listelerinde tercih ettiğimiz bir marka bilinçli veya bilinçsiz hangi safta yer aldığımızı hangi cepheye konuşlandığımızı ele veriyor. Yine iki ayet-i kerime mali vereyim. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirlerse ta'ut yani batıl davalar ve şeytan yolunda savaşırlar. O halde şeytanın düşman şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki Şeytanın hilesi çok zayıftır. Nisa suresi 76. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Kim bir zalime yardım ederse Allahü Teala o zalimi ona musallat kılar. Dolayısıyla ekonomik yönüyle zalimlere yardım eder, onlara destek olursa insanlar, o zalimler belirli bir zaman sonra kendilerine destek olan, yardım eden Müslümanlara da zulmedecektir Onlara da musallat olacaktır Bu Kime nasıl yardım ettiğini Bilmeyen insanlara Allah'ın avans cinsinden Dünyada verdiği cezalardan biridir Yine hadis-i şerifte Buyuruluyor ki Kim bildiği halde zalime yardım Kastıyla onunla Beraber yürürse o kimse İslam'dan dışarı çıkmış Olur Evet Zalimi mazlumu yeniden İslami bir bilinçle dünya çapında tanımak, değerlendirmek ve zalimlere yardım içine girebilecek bütün ilişkilerimizi zalimlerden mutlaka kesin bir şekilde el çekmek görevimiz var. Sevgili dinleyiciler, cihadın maddi, manevi, hayati her çeşidiyle Küçüğü büyüğüyle küçük ve büyük mescidi aksalarımızı kurtarmak için küçük ve büyük İsrail'lere içimizdeki ve dışımızdaki Siyonistlere karşı tavrımızı netleştirmeli, görevlerimizi kuşanmalıyız. Allah'ın dostlarını dost edinmeli, düşmanlarına ancak düşman olmalı, buğz etmeli tavır almalıyız. Unutmayalım ki İsrail sadece ülke sınırları dışında değil, Aynı zamanda içimizde. Bazılarımızın evinde. Bazılarının beyninde gönlünde, çevresinde. Dolayısıyla hemen içimizdeki, çevremizdeki İsraillere, medyasıyla, yönetim tarzıyla, zihniyetiyle, sömürü anlayışıyla, Batı ve Amerika dostluğuyla, içimizdeki İsrail'e tavır alamayanlar, dışımızdaki İsrail'e, hiç mi hiç tavır alamayacak? Malıyla, malıyla, cihad edemeyenler canıyla hiç mi hiç cihad edemeyeceklerdir. Gücünün yettiği oranda Allah'ın verdiği imkanları Allah yolunda kullanmayanlar güçlerinin yetmediği konusunda hiçbir şikayete hakları söz konusu değildir. Hiçbir mazeretleri olmayacaktır. Sevgili dinleyiciler İsrail'in ve Siyanist Yahudilerin çokça dezavantajları da var. Onların şu günkü durumunun uzun süre devam etmeyeceğini. Allah'ın günleri insanlar arasında evirip çevireceğini. Bir gün galip gibi olanların ertesi günü Allah'ın hesapları, planları dahilinde kendi zulümlerinin cezası olarak mağlup olu verebileceklerini. Her ümmetin, her toplumun bir eceli olduğunu. Hiç kimsenin beklemediği bir anda Sovyetler Birliği nasıl tarihe karıştıysa Süper güç kabul edilen bir güç nasıl tarihin çöplüğüne kısa bir sürede atılı verdiyse bugünkü süper güç zannedilen güçlerde bugün yenilemeyecek zannedilen ordular ve imkanlar da çok kısa bir zaman sonra aynı akıbete düşeğr olacaklardır. Ama Müslüman kendi konumuyla, kendi görev bilinciyle, kendi yapıp yapmadıklarıyla sorumlu olacağından biz bu konuda Allah'ın askeri konumuna geliyor muyuz, gelmiyor muyuz? Bizim elimizle mi Allah e, onları cezalandıracak yoksa başka şeylerle mi? Bu konuyu önceliklememiz ve kendimizi kurtaracak bizim vasıtamızla Müslümanların başarıya, zafere doğru gitmesine katkı da bulunacak. Dolayısıyla kendimizi de kurtaracak çizgide olup olmadığımızı önceliklemeli. Ve bunlardan sorumlu tutulacağımızı bilmeliyiz. Yoksa biz dünyayı da, Orta Doğu'yu da, ülkemizi de kurtaracak bir durumda olmayabiliriz. Ama vurdum duymazlık bana ne mi diyeceğiz? Yoksa Müslümanları ve İslam'ın durumunu öne çıkartarak Allah'ın hangi konumda olmamızı istiyorsa o safları tercih edip görev bilincimi e, kuşanacağız Bunlarla imtihan edilmekteyiz. Evet, İsrail'in ve Siyonist Yahudilerin aslında dünya çapında çok da büyük dezavantajları, olumsuzluğa gidebilecek, yıkıma gidecek e, konumları da söz konusudur. Onları bir verelim. Bir, Yahudiler yaşamayı, dünyayı, maddeyi çok sever. Ölümden çok korkarlar. Bakara suresi 94 ve 96. ayette, Bunlar net olarak ifade edilir. O yüzden onlar uzun süreli ve insan insana savaşı sürdüremezler. İki, İsrail halkı ve ordusu insan gücü olarak sayı yönüyle hayli azdır. Asker açığını kızlarla ve yer yer Amerika'dan getirdikleri paralı askerlerle kapatmaya çalışmaktadırlar. Parayla askerlik ya da kadından kızdan askerlik ne kadar yapılabilirse onlar da o kadar asker olabilmektedirler. Yiğit delikanlılar ve para için değil de Allah için seve seve canlarını feda edebilecek canlı şehitler karşısında onların pek de gücünün olmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. 3- Hristiyanlara da düşman oldukları, onların dinlerinde kabul etmedikleri, Hz. Meryem'e iftira attıkları, Hz. İsa'yı öldürmekle ki... Öyle olmadı ama övündükleri İncil'i kutsal kitap olarak kabul etmedikleri Hristiyanlara da düşman oldukları insani haklarını çiğnedikleri Dünya kamuoyuna duyurulmalıdır Faşizan ırkçılıkları Tüm insanlığın kanını emdikleri Dünya kamuoyuna yeterince duyurulursa Batılılar dahil onları kimse desteklemez Hatta Batı'dan nice Hitler adayları bile çıkabilir Bunlar da İsrail'in Siyonist Yahudilerin dezavantajlarıdır. Dördüncü olarak başta Amerika olmak üzere Rusya ve Avrupa hatta Müslümanların yaşadığı ülkelerin çoğu yöneticileri bugün Siyonizmi ve İsrail'i desteklemektedirler. Ya da destekler konumunda pasif tepkiler vermektedirler. Ama unutulmamalıdır ki uluslararası ilişkilerde dost yoktur. Ülke menfaati vardır. Onlar her şeyden önce kendi çıkarlarını düşünürler. İsrail'i desteklemenin aslında onların bireysel ve ülke çapında faydalarına olmadığı ve olmayacağı anlatılabilirse bu destek tavır almaya çok kısa bir zaman içerisinde dönüşebilir. Dolayısıyla saf değiştirebilir yöneticiler veya ülkeler. Yeter ki İsrail'in zulmü Dünya egemenliğini istemeleri, e, zihniyeti e, rahatlıkla batının da çıkarlarına ters düştüğü belirtilebilecek, insanlığın zararına olduğu gösterilebilecek şekilde dünya insanlarına ve ülke yöneticilerine anlatılabilsin. Beşinci olarak her şeyden önemlisi Allah'ın yardımı onlara gelmez. Onlar Kur'an'ın hükmüne göre fesatçı, zorba, maddeyi putlaştıran, Azgın ve lanetli bir zihniyete sahiptir. Bu özelliklerin her biri ilahi yardıma engel olan özelliklerdir. Hele karşılarında Allah'ın askerleri olursa, Allah'tan başkasından korkmayan cihat erleri, canlı şehit, ölümü Allah için olunca dünya zilletine rahatlık tercih edebilecek yiğit mücahidler olursa, onların pek fazla bir etkisi olmayacaktır. Zorbalıkları için silah ve teknolojilerine güvenenler bilmelidirler ki maddi silahlar dayanıksız ve yetersizdir. İman silahı ise ne kadar yok edilmeye çalışılsa daha daha da keskinleşecek. muvahitlerin elindeki ebabil taşı hak düşmanı zorbanın fil benzeri tankına galip gelecektir tarihte olduğu gibi. Haşr suresi 13 ve 14. ayetlerin mealini hatırlayalım.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 13 ve 14. ayetlerde mal olarak. Sevgili dinleyiciler biraz iddialı bir ifade ama İsrail'in Orta Doğu'nun bağrında hançer olmasının sorumlusu Müslümanım diyenlerdir. Cihat görevinden kaçan, tağutlardan korkan, beşeri ideolojiler peşinde koşan, gündelik işlerden davaya vakit ayıramayan, kafirleri dost ve veli kabul eden dünyevileşmiş Müslümanlar ya, ya da kendilerine Müslüman ismi verenler kendilerine gelsin diye uyarıcı iğnedir İsrail vahşeti. Hani hadis-i şerifte öyle buyrulur ya. Zalim Allah'ın kılıcıdır. Allah onunla yoldan çıkanları cezalandırır. Sonra ondan da intikamını alır. Evet zalimlerden korkan onlara karşı seyirci kalan insanlara Allah zalimleri musallat kılar ve onların seviyesine indirir. İsrail kurulmazdan önce Filistin çevresinde tampon ülkeler oluşturmayla işe başlandı. İsrail'in kuruluşuna ve kalıcılığına altyapı olsun diye. Muhalefetini kendileri seçen ve yönlendiren iktidarlar çok uzun süre tahakkümlerini sürdürürler. Nefsine hakaret edilse, parası gasp edilse, Kudüs günü bile tertip edemez. Filistin davası için fedakarlık denilince, Bahaneleri sıralar İşgal ne demektir Aslında sevgili dinleyiciler İsrail'de işgal de içimizde. Beyinlerini ve gönüllerini Yaşadıkları çevredeki topraklarını Ve hatta mescitlerini camilerini Her çeşit işgalden Arındıramayanlar Uzaklaştıkları mübarek yerleri Ve büyük mescitlerini Mescidi Aksa'yı ve benzerlerini Hiç mi hiç kurtaramazlar Kendini kurtaramayan Başkalarını hiç kurtaramayacaktır. Onun için ısrarla vurguluyorum ki İsrail içimizde. İsrail sadece Filistin'i işgal etmiş değil. İşgalin kapsamı çok daha geniş. Zulmün boyutları çok daha derin. Savaşın alanı sadece Lübnan ve Filistin topraklarıyla Irak veya Afganistan'la sınırlı değil. Sıcağıyla soğuğuyla bütün dünyayı savaş alanı olarak kullanıyor. İslam düşmanları, haber ajansları ve medyadaki ağırlıkları, sanat ve özellikle sinem sinemadaki etkinlikleri, Mason locaları, Rotary ve Lions kulüpleri, uluslararası nice teşkilatları, kendi ideallerine hizmet eden tağuti rejimler ve her ülkedeki işbirlikçileriyle, İsrail her şeyiyle Müslümanların içinde, gönüllerinde kafalarında hatta. Yahudilerden mümin olanlara artık nasıl Yahudi denilmezse Müslümanlardan Yahudileşenlere de artık Müslüman denilmesi yanlış olur. Artık o Yahudi veya Yahudileşmiş bir kimsedir. Kendisinde itikadi anlamda münafıklık alametleri bulunanlar hadis-i şerifteki ifadeyle nasıl halis tam bir münafık oluyorsa kendisinde Yahudilik alametleri bulunanlar da tam bir Yahudi olurlar. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin özellikleriyle anlatılan sıfatların hemen hepsi bugün Müslümanım diyenlerde hatta Yahudilerden daha fazla mevcut. Öyleyse gavurdan daha fazla Yavurlaşan, Yahudiden daha fazla Yahudileşen insanların dünyadaki zilleti Yahudilere verilecek cezaların verilmesi gayet doğal olacak. Sünnetullah gereği olacaktır. Yoksa sevgili dinleyiciler, yaratılış ve ırk olarak Yahudi olmak... Ne başlı başına bir üstünlük ne de alçaklıktır. Biz Yahudi ırkına herhangi bir eleştiride bulunmuyoruz. O insan söz gelimi Yahudi ırkına mensup olduğu halde Müslüman olmuş olsa benim nasıl kardeşim olacak, onun ırkından dolayı onu kınamam İslam'a göre ciddi bir suç olacaksa esas problem ırkla alakalı vesaireyle alakalı değil. inançla zihniyetle, ideolojiyle, siyonist tahakküm ve zulümle alakalıdır. Biz esas ona vurgu yapıyoruz. Ona karşı tavır alınmasını gündeme getiriyoruz. İnsanın kendi elinde olmayan bir sebepten, söz gelimi ırkından dolayı, ülkesinden dolayı, şu veya bu ırka mensup olmasından ötürü gazap edilmesi ve lanetlenmesi Kur'an'ın bütünlüğüne uygun bir anlayış değildir. Önemli olan inançtır, zihniyettir, dünya görüşüdür. İnsan iradesini iyiye veya kötüye kullanmasından kendi yaptıklarından dolayı ödül veya cezayı hak eder. Önemli olan Kur'an'da ifadesini bulan Yahudi karakterine sahip olup olmamaktır. Aynen Müslüman bir anne babadan doğmak, yani nesil olarak Müslüman çocuğu olmak, Müslüman sayılmak için, cennete gitmek için kafi olmadığı gibi. Evet sevgili dinleyiciler, Batılı kafirlere, Hristiyan ve özellikle de Yahudilere ait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 dalaletteki ve gazaba uğramış, lanete uğramış insanları örnek alıp onlara benzemeye çalışan, onların dünya görüşüne, ideolojisine mensup olan insanlara da Müslümanım dese de bu damgalar verilecektir. Bu değerlendirmeler fertler için olduğu kadar toplum için de geçerlidir. Toplumların, devlet ve rejimlerin lanetli ve sapık yolu izledikleri zaman, helakleri ve cezaları tarihtekinden farklı olmayacaktır. Sünnetullah'ta yani Allah'ın toplumsal kanunlarında bir değişiklik olmaz. Saadeti asra taşımak ve sahabeleşmek mümkün olduğu gibi İsrailleşmek de mümkündür. Bu tercih mutluluk veya felaketi, cennet veya kıyameti seçmektir. Dışımızdaki Yahudiden daha tehlikeli olan İçimizdeki Siyonistler, içimizdeki Yahudi zihniyetidir. Kalp ve kafamızdaki, el ve dilimizdeki küfürdür dünyamızı perişan, ahiretimizi zindan edecek olan. Bir ayet-i kerime mali. Ey iman edenler, siz önce kendinize bakın. Siz hidayet üzere doğru yolda olunca dalalette olan sapıklar size zarar veremez. Nisa suresi 105. ayet. O yüzden biz biz olmuş olsak hiçbir zalimin, hiçbir e, Müslümanlara düşman olan güçlerin bize zarar vermesi söz konusu olmayacaktır. Gönüllerdeki Yahudiliğe savaş ilan edip içimizdeki işgali kaldırmadan dıştakine tavır almak mümkün değildir. Bir toplum kendini değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Ra'd suresi 11 Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı sağlam tutar. Muhammed Suresi 7 Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer gerçekten iman etmiş, gerçekten müminseniz, üstün gelecek olan sizsiniz. Ali İmran Suresi 139 Ey iman edenler, iman edin. Nasıl iman edilmesi gerekiyorsa, öyle iman edin. Nisa suresi 136 Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa hakkıyla ondan ittika edin, onun azabından sakının. Ali İmran suresi Son olaylar da sevgili dinleyiciler bir kez daha gösteriyor ki Dünya hızla kıyamet savaşına, son dünya savaşına doğru gitmektedir. Planlarımızı, hazırlıklarımızı böyle bir savaşa göre yapmak Yaşantımızı buna göre gözden geçirmek zorundayız. Neler hedefliyoruz, neleri hazırlıyoruz, imkanlarımızı nereye kullanıyoruz gözden geçirmek zorundayız. Evet planlarımızı, hazırlıklarımızı buna göre yapmak, yaşantımızı buna göre gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Batıl cephe zaten her çeşidiyle soğuk savaşı tüm şuurlu Müslümanlara karşı uyguluyor. Nice İslam toprağında da Ateş gibi sıcak savaş yaşanıyor Müslüman Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Bunlara seyirci kalamaz Tarafsız olamaz Bir taraf olan der taraf olur Müslüman ancak Zalimlere karşı Mazlumların yanında Allah'ın saf safında İslam'ın değerleri konusunda Gücünü imkanlarını seferber eder O yolda bir taraf olur. Evet gündelik basit işlerle Müslümanlar oyalanamaz. Müslümanlar bugün iki yoldan birini ser tercih etmek zorundadır. Yol ayrımına gelmiş durumdadır Müslümanlar. Ya cenneti ya cehennemi, ya izzeti ya zilleti, ya cihadı ya mağlubiyeti, ya Allah'ı ya da rezilce bir yaşayışı tercih edecektir Müslümanlar. Ahiret mutluluğunu Allah'ı tercih edenlere selam olsun. Yavurlaşmaya Yahudileşmeye giden yolu bırakıp, kendilerine nimet verilen peygamberlerin, sıddıkların, şehit ve salihlerin yolunu takip eden ve Allah için her imkanıyla cihad edenlere ne mutlu. Allah'a emanet olun, selam Hakk'a, Hüdaya tabi olanlara olsun. Haftaya yeni bir kavramda buluşmak üzere. Hayırla, güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim. Kur'an Kavramları Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan. Bir tekrar yayındır.